İzaler Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer hocam, günaydın can. Günaydın İzel Bey, merhaba. Biraz Merhaba. beklettik ama bu yeni yayın döneminin tanıtımı e, dolayısıyla hafif bir sarkma oldu. E, hayırlı olsun. E, Çok teşekkür e, İyi olsun. oldu. Ben de böylelikle bilgilenmiş oldum. Hmm. <gülüyor> yeni yayın dönemiyle ilgili. Evet bu vesileyle de yeni şiarımızı da hep birlikte tekrarlamak imkanını buluyoruz. E, kainatın tüm seslerine, renklerine, titreşimlerine ve çizimlerine, çizgilerine açıklamak oldu. Evet, evet. Kazanız mübarek olsun. <gülüyor> Çok Cümle tehlikeli tarafından. bir işe e, kalkıştığınızın farkındasınız herhalde. Yani, yani biz... karikatür yalnız Türkiye değil tabii. Dünyada da e, son derece tehlikeli bir e, iş oldu. Yayınlamak. Evet. E... Ama olsun tehlike bizim göbek adımız zaten. Biz, e, Fakat... biz Gülden farklı olarak risk almayı severiz. Farkındayım. <gülüyor> Ama bunun e, bir de zor tarafı var. Karikatür anlat bak. O da galiba bana düşecek. Evet, evet efendim.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 Yani biz, bizim printer bu, renksiz oluyor ama. Aynen. Bizim yani internet sitemizi de e, daha zengin hale de getireceğinden eminiz bunun. Evet. Çok e, mutlu olduk yani bu dönem Harika. ilk günden başladık. Bugün e, bu haftanın karikatürlerine geçebiliriz artık herhalde. Şimdi tabii e, bu haftanın karikatürleri derken önce dünyaya şöyle bir göz attım. Dünyada ki önemli olaylar. Önce e, Batı'da e, biliyorsunuz. Macron'un bir e, Trump'a ziyareti vardı. Ardından da Merkel geldi e, Amerika'ya. E, bu konuda e, yazıp çizerken e, karikatürcüler, ki bunların içinden bir tanesini seçtim. E, Slovak bir karikatürcü, Avusturya'da oturan Marian Kemenski'nin karikatürü. Evet. E, Macron'u e, böyle kırmızı bir halı üzerinde e, yürürken karşılıyor Trump. E, ...ardından da Merkel'i karşılıyor... ...Merkel e, bu defa... ...kırmızı ağlı kalkıyor, yerine ne geliyor? Havuz, havuz evet... ...havuz, evet... Şu. ...yani e, Merkel'in işi daha zor oluyor tabii... ...aslında bunu ziyaretlerden önce çizmiş... E, ...bu çizer... Ee, zira e, Trump bu defa Merkel'in e, hani geçen defa elini sıkmamıştı. Bu kez e, yanağına bir de böyle şu öpücük kondurmuş. Ama yine de Merkel eli boş döndü. Havuzdan nasıl çıktı umarım bikinisini altına giymiştir. E, <gülüyor> Uflanmış olduğu kesin. Evet. evet. E, fakat e, tabi bu olay yani Macron'un ve Merkel'in Amerika'yı ziyaretleri Başka bir büyük olayın gölgesinde kaldı. Başka bir büyük şovun diyeceğim, e, herhalde dire getirdiniz siz, anlatmışsınızdır. Evet, kim ile kim ile muğunun buluşması. Ki bile muğun benim çok hoşuma gidiyor, şu şey gibi. Yani çizgi film e, karakterleri gibi geliyor bana. E, onlar 38. anne'mde buluştular. Bu konuda birkaç karikatür çizildi. Benim en hoşuma gideni e, ...Osman siman kahdli Kübalı bir e, karikatürcünün... E, çizdiği. Şu çok güzel anlatıyor. 38. Ennem üzerinde e, iki başkan, iki lider tango yapıyorlar. Ağızlarında da bir çiçek var. O çiçekte e, işte Birleşik Kore'yi temsil ediyor herhalde. Evet, i̇kisinin ağzında tek çiçekle Kore. Tek çiçek, evet, <gülüyor> evet. Tek çiçek gayet böyle e, hoş bir tango yapıyorlar. Tam bir gösteri, tam bir şov. Ee, güzel bir karikatür. Çok güzel bir çizim. Ben de herhalde bu hafta bu konuda çizeceğim. Hmm. Ee, onun için bu e, çizimi de seçkilerin içine aldım. Ama naçizane bir e, önerim de olabilir belki e, sana ve diğer karikatüristlere. E, yani bu Britanya'daki son büyük skandal bu sabaha karşı iyice patlayan yani İçişleri Bakanı'nın e, Amber Rudd'ın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 aslında Kim Jong-un diye söyleniyor ama doğrusu Kim, Kim Jong-un <gülüyor> evet, evet.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 hiç şüphesiz İngiltere'de ve Batı'da bu konuda çok çizilecektir. Yani Çok karikatür hatta çizilmeye başlandı bile. Öyle mi? Fakat bizde pek ilgi uyandıracağını zannetmiyorum. Zaten bizde karikatür biraz geriden giriyor. Ne yazık ki uluslararası konularda yani dünya sorunlarına pek eğilen karikatürcülerimiz. Ancak yarışmalarda kendilerini gösteriyorlar. Gazetelerde pek fazla bir şey göremiyoruz. Zaten gazetelerde kar karikatür de pek göremiyoruz. E, zaten tane gazetelerde düşürür. haber de pek göremiyoruz doğrusu istersen. Açık gazeteden başka dünya sorunlarıyla ilgilenen pek az gazete var. Bence Hatta yakında mi? gazetede göremeyeceğiz ama başlangıç olduğu söylenebilir tabii ki. Yok ben izlemiyorum. Sadece açık gazeteyi dinlediğim için. Öyle mi? Demek öyle oldu. <gülüyor> Teşekkürler. Peki 3 dakikamız oldu. Hatta iki diye indiğini evet. söylüyor şimdi Selahattin. O zaman bir de üçüncü karikatür de rica üçüncü, üçüncü bizden bir karikatür. Ee, biraz zorlandım tabi seçki yaparken. Ee, gerçi bizde Sefer Selvi'nin e, çizgilerini de çok beğeniyorum evrenseldeki ama ben e, Aydan Çeli'nin karikatürünü seçtim. Programcımız. Ee, programcı evet. Ee, aynı zamanda e, bir bisiklet e, tutkunu. Evet. Ee, Şeytan alaması yapıyordu bizde. Biz, evet. Büyük bir grafik çalışma yapmış, çok güçlü. Ee, ama bu daha ziyade bir karikatür olarak adlandırılabilir. Bir tabak görüyoruz. Tabağın e, solunda bir çatal, sağında bir bıçak. Ortasında ise, ortasında e, ne var? Tabağın içinde. Büyük kapı Ünivers Üniversite. Üniversite. Beyazıt. Evet. İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nin kapısı. Üniversitesi. E, afiyet olsun diyelim. Ta Aydan diyelim. E, evet. <gülüyor> Bileğine sağlık diyelim. E,